tarikatlarla birlikte yapılır. Tarikatın sorumlu kişisi o zikri yıllar boyu yapmıştır. Bütün merhamdeler bilmiştir. Özellikle 33 ve 100'ün dışında yapıldığı andan itibaren o kişi e, tehlikeye açıktır. Kim tehlikeye açıktı? Mesela dükkanınızı açık bırakın. hırsız gelir alır götürür. Efendim arsızı gelir alır götürür. Dükkanı kilitleyeceğin, kilitleyeceğin zamanlı olacak. E, dükkanı işleten insanlar olacak. Efendim olur mu ya? Hiç zikir yapmayınca kimse bir şey çalmıyor. Çalmaz. Malın olmazsa kimse çalmaz. Zikir imanı çoğaltır. Gelen alır, giden, giden alır. Zikir aşkı çoğaltır. Zikir nuru çoğaltır. Dolayısıyla onun ehli olmadan dükkan açılmadığı gibi basit bir dükkan bile zikir gelişi güzel yapılmaz. Çoğu arkadaşlar zikirden sonra arada kalanlar hastaneden kaçan insanlardır. Hastanede doktor ameliyatı masasını hazırlamış ve o şekilde kontrol altında olması gereken kişi hastaneden kaçmış. Yarı yolda kalp benim bir şey olmuş ve ölmüş gibi. Bu örnekler olduğu gibi hangisi doğrudur? Hastaneye gelmişsin ve imzanı atmışsın hastaneden kaçma. bu Aynı hastane neyse tarikatların zikir tarikatsız yapılmaz. Başta bir şeyh olmadan zikir yapılmaz. Bunlar ya da şeyhin sözünü bırakıp da o bilen kişinin etrafında olmadan, onların eğitiminden geçmeden zikir yapıldığı zaman yüzden fazla yapılmaz. Sünnet olandan fazla yapılmaz. Sünnet olan 33 defa, 21 defa, 11 defa herkese bu minimal olanı söylüyoruz. Ama zikiri çoğaltacağın zaman 300'ü 300 geçtiği zaman 313'ten sonrası tarikat boyutudur. 313'ten sonrası tarikatı girme şartı. Şimdi ulu orta, işte Nihat oğlu, oğlu, falan anlatıyor herkese. Halbuki kendisi tarikat ehlidir. Bunları dememesi lazım. Ya yani hiçbirimiz demememiz lazım. Geliş güzel, herkese zikir tavsiyesinde bulunmak e, sünnet olan dışında yasaktır. Adet olarak, efendim yüzden fazlası yapılmaz. En fazla 300'dür. 300'den fazlası kimseye zikir tavsiye edilmez. Oradan öbür tarafı, başka alemlere gidiyorsun. O başka alemlerle bu dünya arasında ilişki kurabilecek kurallar vardır. Bu ilişkiyi kuran kuralları, bilgileri bilmeyen adamlar zikir yaparsa bunlar olur. Veyahut da tarikat kaşkınları vardır. Biraz zikir yapar, olduğum zanneder. Daha icazet almadan kaçarlar. Ondan sonra bunların üzerinde şeytan gelir. Hacı Bektaş'ı böyle sürekli bunun üzerine durur. Ehli olmayan, öbür alemle bu alem, mana alemle maddi alem arasında ilişkide, köprü kurabilecek seviyede ilmi dirayeti manevi hal yaşamışlığı yoksa o kişi zikir veremez. Müsaade olmadan, onlara dayanmadan zikir yapılmaz. Tarikatta yasak olanlardan birisi de budur. Ama biz aradaki kaşkınların, göç günleri, düş günleri farklı tarikatın isimleri var. Örnek göstererek korkuyoruz tabi. Doğru Onun için e, bu şekilde işin iç yüzü budur. Eee aynı az önceki uçak örneğini verdiğim gibi kaptan e, dinlemekle kaptanı dinlersen uçaktan kendini de bir şey olmaz. Ama kaptanı dinlemeden gelişi güzel uçağın bir tarafını deler veyahut da kapıyı açık tutar. Bütün oradaki insanlara zarar verir. Kendisine de zarar verir. Hani e, Hızır Aleyhisselam'da Musa Aleyhisselam yolculuğunda bir gemi e, efendim delmiş de niye zarar veriyorsun diyor. Bu örnekler de aslında bunun içindir. Evet, ben bu kadarıyla yetineyim. Anlaşıldı, tahmin ediyorum. Zikirden korkmayın ama bilinçli zikir. Belirli adetten sonra tarikatın oluşturulması çok zikir yapmanın şartı vardı. O çok ifade yüksek seviye. Efendim ben az yap zikir yapıyorum, az zikir yapıyorsam demek doğru olanı budur. Bu hadise aykırıdır. Az zikir münafık işidir tle münafık az zikir yapar namazı azgılar ibadetleri azgılar Dolayısıyla en iyi Müslümanmış gibi falan doğru değil İman, İslam İhsan sıralamasını gerekiyor mesela böyle düşünebilir yani e, hiçbir devlet idaresinde yukarı doğru gitmek mi doğrudur yoksa kapıcılıkta durmak mı kim bunu düşünebilir kimse Demek ki devlet adamı olmak isteyen için onun kapısını açacaksın Herkes de devlet adamı olamaz. Herkes de efendim ordu komutanı olamaz. Ama bu müessese de yok olmayacak. Buraya da birileri bu göreve gelecek. Elbette tarikatlar olacak. Manevi alandan söz sahibi olan, duası kabul olan, manevi zevahatı da ihtiyacımız var. Günlük gıda kadar ihtiyaç var. Eğer Türkiye'nin başarısını sadece birkaç ah buyur, insan dışarı çıkıp bağırıp çağırmasına bağlıyorsanız hayır burada yanılırız. Bu manevi zavatın tarikatların büyük hizmeti olmuştur. Bunların her birerin bugüne İslam'ın bu duruma gelmesi, Türkiye'de rahat edebilmesine zemin hazırlamışlardı. Her biri ayrı ayrı köşede e, is, e, hizmet etmişlerdi. Menzil grubu, eğer ki Doğu'da devletle işbirliği yapmasaydı, bir gün için PKK'nın önüne alınmazdı. Yani 80 ihtilalından sonra, 10 sene, 15 sene büyük hizmet ettiler. Doğu'nun güvenliğine kapısı oldular. Ve doğudaki tehlikenin önlenmesine büyük hizmet ettiler. mahalen de bütün dış güçler bile o tarikatı veyahut onun benzeri diğer tarikatların hepsini içine sızmaya çalışıyorlar. Çünkü insanların güvenini, güvenini kazanan cemaatler, topluluklar sürekli dikkat nazarı çekiyor. Hem devlet de bunu ihmal etmemesi lazım. Onlar da oraya adam koyacak. Ve Amerika adam korkken dış güçler e, efendim Ortadoğu böyle dilimleme okumuş iken ve de bununla ilgili tedbirini almışken biz reddetmek, yok etmeye çalışmamız doğru değil. O zaman da aynı e, efendim İslam düşmanı, cihat benim özelliğinde bir İslam düşmanlığı e, şekline bürünürüz ki tehlikenin en büyüğü de budur. Belki de içimizdeki masonlar bizi bu duruma sokmak için var gayretiyle uğraşıyorlar. AK Parti'nin Efendim din düşmanı gibi göstermek için. Sakın bu hataya düşmemekler. lazım. Efendim, bunların içerisine getir gerektiği kadar adam sokulur ve dolayısıyla teşkil mesela kurulur. Ee, yavaş yavaş ben İslami cemaatlerin her birinin daha gül budak yükseleceğini, çoğalacağını, büyüyeceğini ve ama büyüdükçe de bunların olgunlaşacağını ve bunların bu tenkide açık tarafının da daha da güçleneceğini, eski gibi değil. Eskiden birçok cemaatin bağnazlıkları vardı. Efendim kendisinin dışındaki cemaatleri kabul etmeyen birbirine düşman cemaatlardı. Hayır, şimdi artık kardeş cemaatler olur. Hepsi birbirlerinin efendim ihtiyaca göre cevap verdiğini ve zaruri ihtiyacı üzerine hayatta olduklarını biliyorlar. Yavaş yavaş bunu geliştirecek. Doğru olan benim gördüğüm kadarıyla doğru olan da budur. İslami cemaatlaşmanın doğru örneklerini vermek için gayret göstermemiz lazım. Allahümü alahtonun tekrar selamı.